Auzu İslam düşüncesinin iki temel kaynağı vardır. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de sünnettir. Son geçirdiğimiz yüzyıl uzun bir durgunluk ve ataletten sonra İslam'ın yeniden uyanışına şahit olduğumuz bu günlerde bütün İslam dünyasında Kur'an ve sünnete yeniden dönüş akımının başladığını görüyoruz. İnsan ve cemiyet hayatında vahiy geleneğinin yeniden kurulması adına ciddi ve sevindirici çabaların harcandığını görmek gerçekten insanı memnun ediyor tarihin örümcek ağı gibi öre öre günümüz insanına taşıyıp getirdiği yanlış ve çarpık din anlayışı, bu çalışmalar sonucu Allah'ın izniyle Kur'an ve sünnetin anlaşılması sonucu çözülecektir. Kur'an ve sünnet kılıcıyla ıslah olmamış geleneklerimiz, hayatımıza girmiş sayısız batıl inanışlar, dinle ilgisi alakası olmadığı halde dinmiş gibi beşer hayatının vazgeçilmez unsuru haline gelmiş bütün yanlışlar, bütün bitatler ve hurafeler Kur'an ve sünnetin nuruyla aydınlanacaktır inşallah. Tarih kadar ağır bu yükün, bu eracif yükünün altından vahiyle kalkmaktan başka çaremizde kalmamıştır. Arkadaşlar Kur'an kelimde be yine suresinin başında bir ayet gelmesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Lam ykunil-lavin min ahli al-kitabi, lam ykunil-lavin min ahli al-kitabi wal-mushrikina min fakina hatta taatiyhum al-bayna. Ahli kitaptan kifredenler ve müşrikler." kendilerine beyyine gelinceye kadar durumlarını, hayatlarını, yaşantılarını, dinlerini ve adetlerini terk edecek değillerdir. Ayet-i Kerime böyle. Kendilerine beyyine gelmeden önce arkadaşlar bu beyyineyi az sonra anlatacak Rabbimiz beyyine gelmeden önce gerek ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, gerekse müşrikler hayatlarından, yaşantılarından memnundular. Ehli kitap diyordu ki biz Allah'ın istediği hayatın içindeyiz. نَحْنُ اَبْنَاُ ve وَاَحِبَّعُهُ Biz Allah'ın oğulları, Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileriyiz. Dinimizden, davamızdan, yolumuzdan asla vazgeçmeyiz. Ta ki Tevrat ve İncil'de vaad edilen ahir zaman nebisi gelinceye kadar diyorlardı. Sahte tanrıların kucağında hayat süren, putlarla sarmaş dolaş yaşayan müşrikler de Vallahi biz doğru yoldayız. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın izini takip ediyoruz. Biz hanifleriz diyorlardı. Onlar da bunlar da kendi durumlarını değiştirme dertleri yoktu. Rahatları, keyifleri yerindeydi. Hayatlarından memnundular. Zira arkadaşlar henüz kendilerine beyine gelmemişti. Henüz kendilerine hakkı, doğruyu, güzeli beyan edecek beyine henüz gelmemişti. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, ne zaman ki onlara beyyine geldi, o zaman durumlarını, hallerini, yaşantılarını değiştirip fırkalaşıverdiler. Kimisi kafir, kimisi de Müslüman oluverdi. Eski dinleri, eski hayatları, eski alışılmış yaşantıları birdenbire mütezezzil olup, kanaatleri, düşünceleri ve inanışları perişan oldu. Her biri kendi dininde, kendi meshabinde, kendi davasında sarsılı verdiler. Razı oldukları eski hayatlarını bir daha gözden geçirme durumuyla karşı karşıya kaldılar. Ya iman ya da küfrü tercih ettiler. Hatlar ayrıldı, saflar belirginleşti. Peki acaba bu beyine neydi? Arkadaşlar, yani onların alışılmış hayatlarını alt üst eden dinlerini beğendikleri razı oldukları yaşantılarını dinamitleyen bu beyine neydi acaba bakınız Rabbimiz ikinci ayet-i kerimede bu beyineyi bize şöyle anlatır min minallahi yetlu suhfe mudahara içinde dosdoğru ve kesin hükümlerin bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyan Allah'ın elçisi Allah'ın Resulü işte beyine buydu Arkadaşlar bu beynenin gelmesini bekleyen ehli kitap ve kendilerini Hazreti İbrahim'in yolunda gören müşrikler bekleyip durdukları Allah'ın Resulünün elinde Allah'ın kitabıyla karşılarına çıkıp da işte işte bekleyip durduğunuz beyne deyince şaşırıp kaldılar, apışık kaldılar. Neden? Zira onlar o ana kadar hep papazlarını, rahiplerini, çeşişlerini, kardinallerini, putlarını, reislerini dinlemişlerdi. Tıpkı şu ana kadar abilerini, şeflerini, kendi hocalarını, tağutlarını, çevrelerini, düzenlerini, hiziplerini ve kliplerini dinleyip de Kur'an'la karşı karşıya geliverince şaşırıp kalan Müslümanlar gibi. Zira şu ana kadar onların kulak verdikleriyle Resulullah'ın hayatı farklıydı. O ana kadar onlar kendi önderlerine bize şöyle şöyle emredin biz de yapalım demeye alışmışlardır. Bize şöyle şöyle bir hayat hazırlarsanız biz de sizi seçeriz. Emirlerinizi dinleriz demeye alışmışlardır. Arkadaşlar iki taraf da yanlıştaydı. Emreden de emredilen de yanlıştaydı. Ama Resulullah öyle değildi. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam öyle değildi. Onda yalan ve yanlış yoktu. Bir şey söyleyecekse onu Allah'tan alıyor ve herkesten önce kendine söylüyordu. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kendi nefsine söylemediği bir şey, kendi nefsinde tatbik etmediği, yaşamadığı bir şey Kainatın Efendisi çevresine duyurmuyordu, çevresinden böyle bir şey istemiyordu. İşte arkadaşlar, beyine gelince iki grup oldular. Bir kısmı tam mümin oldu, bir kısmı da tam kafir verdik. Bugün biz de doğru yolda olduğumuzu, hak yolda olduğumuzu zannediyoruz. Şu bizim içinde bulunduğumuz hayat, Allah'ın bizden istediği hayattır. Bundan daha iyi bir Müslümanlık olamaz. Biz sırat-ı müstakimdeyiz. Bizim grup, grupların en iyisidir. Bizim cemaat, cemaatların en iyisidir. Bizim hizip, hiziplerin en iyisidir. Eğer bu devirde peygamber bile gelseydi, bizim içimizde yer alırdı. Eğer bu devirde bir peygamber gelseydi, bizim cemaatın içinde yer alırdı. Bizim hizmin içinde yer alırdı. Arkadaşlar, ısrarla iman derecesinde neredeyse, bugün Müslümanlar arasında hayatlarını kabul vardır. Herkes yaşantısından memnun gözüküyor. Tıpkı hayatlarına beyine girmeden önce Yahudi ve Hristiyanların, müşriklerin hayatlarından razı oldukları gibi. Fakat bilelim ki arkadaşlar bu korkunç anlayış değişmeye en büyük engeldir. Yani mevcut hayatından, yaşantısından razı olan bir adam ne var bizim hayatımızda? Biz Müslüman değil miyiz yani? Cennete biz girmeyeceğiz de hayvanlar mı girecek yani? Diyenlerin bu kanaatleri arkadaşlar bilelim ki değişmelerine en büyük engeldir. Zira böyle diyen, böyle düşünen bir adam, bir toplum asla değişmeyecektir. Çünkü değişmesinin gerekliliğine inanmamaktadır. Evet arkadaşlar, bu toplumda ancak kendilerine, beyjine, Kur'an anlatıldığı zaman, Kur'an duvarlarından inip ellerine alındığı zaman hayatımıza Kur'an projektörü tutulduğu evimizin içine mektebimize, dükkanımıza, tezgahımıza Kur'an girdiği zaman yaşadığımız hayatın, razı olduğumuz hayatın, Allah'ın istediği bir hayat olmadığını işte o zaman anlayacağız. Yoksa Kur'an hayatımıza girmedikçe, Kur'an elimize alınmadıkça, Kur'an'la hayatımıza bir çeki düzen vermedikçe hayatımız İslami mi değil mi Yaşadığımız hayat Allah'ın bizden istediği hayat mı değil mi? Bunu anlamamıza imkan ve ihtimal yoktur. Arkadaşlar, insan bir hakikatle karşı karşıya gelmediği zaman hep kendini iyi zanneder. Karanlıkta el yordamıyla yürürken bile, basaklıkta bocalarken bile kendisini hep iyi zanneder. Ama güneş doğunca, hayatına Kur'an projektörü tutulunca, daha güzelini, daha doğrusunu görünce o zaman eyvah der. Eyvah ki içinde bulunduğumuz hayat hayat değilmiş. Din budur diye yaşadığımız din değil, kendi kuruntularımızmış diye dönmeye başlayacaktır. Ama iş işten geçecektir. Arkadaşlar ne yazık ki bizim toplum henüz Kur'an'la tanışmış değildir. Bizim toplum henüz becineyi tanımış değildir ayet Kerime'nin devamında deniyor ki, yine gelince onlar fırkalaşıverdiler. Mümini, mümin fidi de kafir oldu. Şu anda da onlar arasında fırkalaşmanı görülmeye başlamıştır elhamdülillah. Taşlar müslüsün içinde bizim malın, fırın ucu göremiştir elhamdülillah. Sebebi de Kur'an geliyor uzun bir duraklamadan, Alhamdülillah ki, Kur'an hayata yansıtır. Her fırkalar da, kabul ediyor, ediyor, bir tereddüt için, kimisi bazı sınır, ama ki arkada, Kur'an geldikçe, bu çatıretlenecek, hazır olduğumuz hayat, İslamımız düşünce, ve yaşantılarımız olacak, tar belirginleşecek, mümini gerçek mümin, Afili de gerçekir olacak. Tıpkı o gündü gibi, de, vahiy nurunun yani beyine'nin karşısında her şey eriyip kül olacaktır. Biz elimizi tutup Kur'an'ın insanlar aşınması, Kur'an'la önce kendimiz tanışıp sonra insanları onunla tanıştırma adına vahiyi sürekli gündemde tutma adına bir gayretin, bir çabanın içine girelim. Arkadaşlar beyineyi anlatan ayet-i bir daha dikkatinizi çekmek isterim. Beyine'yi anlatırken Rabbimiz şöyle buyurmuştu Rasul minallâhi lû Elinde tertemiz ahifeleri okuyan bir Rasul, bir elçi geldi. Bakın ki Rasûl kelimesi nekre bir kelimedir. Yani herhangi bir elçi yani Allah bunu duyuran hangi bir duyurucu, hangi bir elçiydiği zaman onlar değişecektir. İşte şu anda elimdeki kitabı duyuran bir elçiyim ben de madem ki bu kelime nekredir o halde şu anda duyuruyorum herhangi bir elçi olacak olarak herhangi bir duygu olarak ben de beccin size aktarıyorum Allah'ın kitabıyla sizi karşı karşıya getiriyorum Allah sizde değişeceksiniz hayatınızı öğrendiğiniz istikametinde düzenleyeceksiniz tanzim edeceksiniz hayatınızı Allah'ın istediği biçimde ayarlayacaksınız böylece de değiş karşı karşıya değişeceksiniz kalacağız inşallah arkadaşlar Kur'an ve sünnet insanların hayatına hıfetse diye vardır. Tan ve cemiyet kendini Kur'an ve sünnete göre ayarlamakla, değiştirmekle mükelleftir. Kur'an ve sünnet de bizim yeniden keşfedilmesi gereken iki kaynaktır. Bu sözümle şunu demek istemedim, elimdeki şu Allah'ın kitabına karşı yanlış bakışlar geleip çalışmak bugün. Yani bir grup diyor ki, Kur'an'ı anlayanlar, Kur'an fıka döküştür. Bizler onlar kadar anlayamayacağı Kur'anlama anlama adına bir çalıp bugün bizim için, bugün bize ibadet kası okumak kalmıştır. Onu ama tanıma adına olmaya artık kalmamıştır derler. Arkadaşlar da derler ki, bu konuda geçe itibar etmeyiz. Kur'an'a noktasında Kur'an'ı tanımak ve onu aktarmak bizden Kur'an adı. Ona nasıl lafı? Bu bizi bağlamaz. Hatta ayak bağıdır onlar. Ekrem nasıl anladı? Sahabi nasıl anladı? imanlar anladı Kur'an'ı. Bunların anlayışı bağlamaz. Bunların hiç anlayışına muhtem. Kur'an'ı laf edeceğiz. Mızla ve ise hayatımızda yerler. Arkadaş bu görüşü de batıldır, tersizdir, asılsızdır. Birisi ifra tefettir. Bakın, Kur'an'ı öncekiler anlamı ve fıkha bizim yeniden onun adına bir gayet girmemiz, surduktur, değdenlerin görüntüsüdür. İşte ziranda dökülmüştür ahkam ayet 300 Diyelim ki 400 kadar ayeti namlar tarafından, peki diğer ayetleri ne olacak? bunlar Kur'an 400 ibaret değil ki, arkada 6166 ayet vardır. Bunun 600'ü kaçırtığınız zaman geriye 6000 ayet kalır. E bunun da ne farz edeceğiz? Ta bakın ben size birkaç tane ayet ya da bir şu Kulhuvallahu <gülüyor> Allah lam yulad ve lehu kuvv. Ha? Fakat bir tek ayet. Peki ne olur? Biz tekliğini nasıl anlar? Samet oluşunu tanımayıp anlamayacak mı? İşte biz iyi bir bölüm adına diğer ayetlereceğiz. Diğer ayetlere göre çekireceğiz. Şekil ve Arkadaş söyleyin bakın, müminlerin ve muamelat ve sesbih eden ayetleriyle İslamca tesir tesbihensizlikler farklı. Zir mümin namazdığı halde sile bir İslam düşüncesi olabilir. Bakın çevrenize insanlarla insan İnsan zihnisiz düşünce, sayı sistem pislik, kültür ve melek kalıntıları ile Yani Müslüman teslim olur. olmayan tek katıp karıştırabilir. Bu düşünce dün giderek küfürle, şirkle mağrur olur. İşte tehlike var. Çünkü düşünce düşleyen yozlaşma neden da amelleri bir kabili verir. Öyleyse artık Kur'an'a edecek fıkıstan hildiz ve İslamca düzlandıracak anın diğer ayetlerine ve hayatımıza ona göre il vermek, ona göre düzen vermek zorundayız. İkinci iddiası da bahsızdır. Yani böyle geçmişi silme, geçmişin üstüne bir çekme bu da bu. Bir dersini anlatmıştım size. Yani arkadaşlar bakın. Kur'anı nasıl anlamıştır? bizim buna icimiz vardır. Sahabi Kur'anı anlamıştı, hayat nasıl aktarmışlardır, onların anlayışına işdir. Münval, Seler, Kur'anı nasıl anlamış, hayata nasıl aktar, onların ha, bizim var. Föleyim bakın tamamen geçmişim olup artık bizim Kur'anı gerek kalmamışızı de geçmişi tüm atma düşün tutarlı bir düşün. Biz bugün Kur'an'lamak an ve hayatı göre bir çekit zorundayız ama bunu yapar Resulullah'ın bugüne kadar insan hakkında kim ne demişse denenleri de göz önünde tutmak kaydıyla. Burada cahillerin iddialarını ve gerek duymadın. İşte haşa binat tarafından bu kutsal kitap, murad-ı ilahiyemak şöyle dursun, elimize bile alıyız. Bir Kur'an'ı anlamak, onu ancak ve alimler anlayarız. Allah'ın kitabının karşılık bir iftiradır. Bu ülke Al kitabı Kur'an'a korkunç bir iftira. Bakınız, Allah kanlar için indirdi. Onu anlayanlar da şu insanlardır. Bir ayeti kesinle Rabbimiz şöyledir. Elham Rab İke bil mubî Atab-ı ap açıktır. İnsanların bilecekleri kutu bir dille Allah sanlara göndermiştir. Eğer öyle olmasaydı, hani insanlar konuştuğu bir dil, dille, melek bir dil, dille gönderilseydi, muradın ası imkansız olurdu. Hanley bu Allah ve Allah'ın kitabına karşı en büyük iftiradır. Bakınız yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet kelimesinde şöyle buyurur. "Ve laqad yessernal anez-zikri fehel mim Biz zikri kolaylaştırdık. Zikir olarak Kur'an'ı kolaylaştırdık. Anlayan kim diyor Rabbimiz? Yine arkadaşlar başka bir ayet kelimesinde "Ula <gülüyor> ikelzine la anahula fa asam ve a'ma absun." İşte Allah'ın lanetlediği kulaklarını sınırıp gözlerini kör ediyorlar. فَلَا يَتَدَبَّنَا الْقُرْآنَ ama قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Bu insanlar hala Kur'an'ı tedabbüre yanaşmayacaklar mı? Hala bu adamlar Kur'an'ı tefekküre, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ın içindeki manayı planmaya yanaşmayacaklar mı? Yoksa bunların Kur'an anlamalarını engel kılıflar mı var, çilipler mi var? Yine bakın başka bir ayet kelime. Kitabun enzelnahu ileyke mubarak ki tedebberu ayatehi ve ulul albab ulul albab ey nebî sana indirdiğimiz bu kitap çok mübarektir biz bu kitabı ayetlerini düşünsünler aklı olanlar da öğüt alsınlar diye indirdik buyurur arkadaşlar eğer aklımız başımızdaysa eğer deli değilsek eğer insansak dehaî değilsek yani Hayvanların değilse bu kitabı anlayabileceğiz demektir. Bu kitap insana gelmiştir. Biz de insanlığımıza göre kitabını anlama imkan ve iktidarında yaratılmışız. <gülüyor> Muhterem arkadaşlar, bilelim ki elimizde şu Allah'ın kitabı olduğu müddetçe iyi bir Müslüman olabilme adına hiçbir itiraz ve mazeret hakkımız kalmamıştır. Yani ben ne yapayım? Nasıl edeyim de iyi bir Müslüman olup Allah'ın rızasını ve cennetini kazanayım? Kitap, sünnet yok, işte hareket imkanı yok demeye hakkımız kalmamıştır. Zira kulluğumuz, Müslümanlığımız adına her şey Kur'an nette açıklanmış bitmiştir. Gizli kapaklı hiçbir şey kalmamıştır. Hal böyle olunca insanlar Kur'an-ı Sünnet'e muraca tüm hayatlarını ve problemlerini ve Sünnet'e sünneti ondan ala cevabı esas vererek hayatlar durmalıdırlar size iki attım, bir Allah'ın kitabı, öbürü de sünnetir. E sarılır ve o istikamette yiyerseniz asla şans hata ve düşmezsiniz. Sözünün manası da dur işte. Arkadaşlar fakat şunu üzülerek ifade ki Kur'an'a murajamız ya da hayatımızı arz edişimiz istediği biçimde değil. Bakın biz bazı şeyleri kendi kendimize problem ediyoruz ya da dedeyim. Kendi kendimize prob ediyoruz. Bu problemlerin şeklini de kafamızda düşünüyoruz. Sonra da sat ve sünnette bulunmayınca kit sünnete eksiklik izi etmeye kalkıyoruz. Mesela ağarmış saçların değiştirilmesi hangi boyayı ne zaman ne miyde kullanmalıyız? Bunu kendi test edinen bir müslüm cevabı mali veya tasla Kur'an'da bulamayan suç Kur'an'ı çünkü Müslüman, böyle bir din olup olmayacağını Kur'an'a arz etmelidir. Bunu de edinmeli mi, edinmeli mi? Ya da Müslümanlık için girdiği sırat-ı müstakimde böyle bir yerden geçeri geçmeyecek mi? Böyle bir pari var mı, yok mu? Bunu önceden Kur'an'a arz etmeliydi. Yoksa böyle bir şey, bunu kendine ders edinmemeliydi. Önce bir yol tutturuyoruz, bir metot geliştiriyoruz, sonra Kur'an'dan buna diyoruz. Tıpkı Türkiye'den Hacca giden bir adam İngiltere'ye uğramayacak. Problem gerekir. O istikamette böyle durak yoksa bunu problem etmek çizluktur. Değil mi? Arkadaşlar bizim Kur'an'a muraca biçimimiz terstir. Biz önce kendi kendi konuda hükmü veriyoruz ve bu peşin kanaatimizi destekleyecek deliller arıyoruz kitap sünnette. Haşa halimizle bilelim ki arkadaşlar biz kitap ve sünneti rehber değil merkep kabul bakın arkadaşlar biz istikamete merkep de götürür bizi rehber de götürür ama birisi teslim alınır şöyle götürür ürüne teslim olunur örtürür ya merkep teslim biz merkebi teslim alırız bizim istediğimiz bizim istediğimiz istikamette hedefe merkezi götürür ama rehbere teslim olunur reh istediği biçimde istediği istikamet bizi götürür. Allah korusun biz han Kur'an ve sünneti artık rehber değil merkep kabul ediyoruz. Biz önce da karar veriyoruz sonra işte Kur'an ve sünnetten delil aramaya kalkıyoruz ya da biz bunu münasip gördük. Kur'an ey sünnetimiz senu münasip gör Allah'a akıl vermeye kalkıyoruz. Bakın bizim bir fikrimiz var. Misafire ikram kursunda misafir yemek konusunda peş fikrimiz var işte misafire şunlar ikram edilmelidir Misafire şu kadar yenmelidir hanımlarımızın kalbini kazan konusunda birimiz var mesela sakalı bile o müstenit koymalı yahut kestirmeliyiz bir peşim fikrimiz var ki kimseye ıslat olmamak için çalışmalı çok para getiren bir iş sahibi oluyuz müşterinin cebinkini cebimize indirebilmek için ona karşı şöyle davranmalıyız bir ömre iki günlük nafaka gerektiğine dair bir fikrimiz var bizim. Aman sağlık çok önemli. Onu koruyabilmek için her gün yemek yer gibi her türlü işi kullanmalıyız. Bu konuda peşin bir fikrimiz var. Önce şu okulda okalıdır. Çocuklarımızı mutlaka şu şu okullara göndermeliyiz. Dine, diyanete sahip çıkabilmek için şu makamlara oturmalıyız. Şu köşe bucakları tutmalıyız. Şu metodu kullanmalıyız. Şu dernekleri kurmalıyız. Gerekirse sakallarımızı kestirmeli, meslerimizi saklamalıyız gibi bizim peşin fikirlerimiz var. Bütün bu konularda acaba Allah ne diyor, Kur'an ne diyor, Resulullah ne diyor acaba? Kimilerimiz hiç düşünmez bile bunu. Müstekbildir bu konuda, nedir İhtiyacı yoktur Allah ve Resulü'nün diyeceklerine. Arkadaşlar, kimilerimiz de fikrini destekleyeceği kanaatiyle müracaata alışıktır. Halbuki önce Allah varasına soracağız. Önce Kur'an ve Sünnet'e soracağız. Soracağız nedir mal, nedir ev, nedir çocuk, nedir dünya, nedir hayat, nedir kanaat, nedir kazanç, nedir harcama, nedir itaat, nedir hürmet, nedir ikram, nedir komşu, nedir tahsil. Bütün bu konularda benim fikrim olabilir ama en doğrusunu Kur'an ve Sünnet söyler. Mesela arkadaşlar babaya hürmet konusunda benim bir fikrim var. Ama bu hürmetin aslı, şekli nasıldır acaba? Acaba her hürmet edilir edilmez işin İşin aslını, esasını Kur'an ve sünnetten öğrenmeliyiz. Bakın, Ubeyde bin Cerrah, Uhud'da karşısına, çıkan babasına karşı, benim Allah yolunda olmama, Allah'ın rızasını kazanmama engel olan babam bile olsa, Vallahi onun da işini bitiririm diyerek baba. E onun da babasıydı. Onun da babasına karşı hürmeti gerekiyordu. Ama öldürdü işte onu. Demek ki bu şekilde bir hürmet gerekiyormuş böyle bir babaya. İşte biz bunu Kur'an ve Sünnet'ten öğreneceğiz. Arkadaşlar önce Kur'an ve Sünnet'e başvuracağız. Önce Kur'an'a müracaat ettiğimiz zaman, Kur'an'ın Furkan oluşunu kabul etmiş oluruz. Yoksa Allah korusun, kitaba iman konusunda zaafımız ortaya çıkmış demektir. Bu çok iyi bilmek zorundayız ki, kitaba iman demek, onun hayatımızda Furkan oluşuna iman demektir. Kur'an'ın hayatımızda Furkan oluşu da, meselemizi ona havaleye, her meselemizi Kur'an'a arza bağlıdır arz ederiz, yap derse yaparız, yapma derse yapmayız. İşte o zaman Kur'an bizim hayatımızda furkan olmuştur. Yoksa biz önce Kur'an'a müracaat etmezsek, meselelerimizi kalleder, hal çaresini kafamızda düşünür, sonra da düşüncemize destek bulma kanatıyla, dema kanatıyla bir kelime başvurursak, arkadaşlar alın Kur'an bizim hayatımızda furkan olmaktan çıkmıştır ve bizim kitaba imanımız noktasında zaafımız ortaya çıkmış demektir. Nerede? Bir yerde şöyle bir cümle söylemiştim. Tüm hayatımızı, tüm kavillerimizi Kur'an'a arz etmeliyiz ve ondan çare aramalıyız demiştim de oradaki arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir soru sordu. Her şey var mı Kur'an'da? Mesela da var mı Kur'an'da? Ve işte Fujiyama'da var mı Kur'an'da diye bir soru sormuştu. Arkadaşlar, bilelim ki onda her şey vardır. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابِ صَلَى Fassal <Sessizlik> olarak, tafsilatlı olarak her şeyi açık açık anlatan bir kitap bir Allah. Var Kur'an'da, bana her şey var. İyi anlamalıyız. Mesela bakın, bir boyarsınız ki, işte ben badana yaptıracağım. Kapılar kayın, duvarlar istiyorum diyorsunuz, adam size kaç aşılaması, ha budama makası, işte kanfilatör kayışı veya bir ezme makine herhalde. Her şey ancak ilgili ihtiyacı size değil mi? Ya fırça vesaire verir. İşte Kur'an şey Vardır Kur'an'da. Bizim de İslam'ı muhtaç olduğumuz vardır. Değil mi Mustafa ağabey? Çayır bağışmalısın, gülden mi içeceksen bilirsin. Da yoktur. Ama ne içeceğin, içmeyeceğin belli bunda. Şu dilsin, şu nesin demiştir. İçilecek şey oldan sonra, ne içesin? İster meram, ister musin, ister çay, fark etmez. Demiştir. İşte da her şey varken bunu bölers. Kur her şey vardır. Bir rahatın müstak alışı, kulluk var. icra adına bize her şey vardır. İslam'ın adına bize her şey vardır. Bunu böyle am. Mesela arkadaşlar, hayat olsaydı kula sabahla kahvaltı bir bardak çay gram zeytin, iki yumurta 20 gram kasim diye ya bir ayet olsun. Ne oluyor? hiç düşün, düşün hiç değiş Ve sabit gelecektik. Sabahleyin farkar. Ayeti ki az evvel saydığım, edilmiş şeyler başka bir şey yemeyecektik. Bunlar yemek zorunda kalıp bıkacaktık. Sabre mesele gelecektik. Biz zehir yaptık. Öyle değil mi? İşte Kur'an'da her şey vardır derken bunu böyle mi? Veya Düşünün, ödeneceğiniz burnu şöyle olacak. İşte yaşı şöyle, boyu yetim olacak. İsminin baş harfi şu, şu, bir de şu olacak diye bir ayet ozunda ne yapardınız hiç düşündünüz mü? Bulabilir miydiniz kızı? Nasıl bulurdunuz? Nasıl evlenirdiniz? kor şey olsaydı adım bile atamazdık. Hareket etme imkanımız kalmadı. Dünyamız zehir zindan olurdu. Bunu böyle bileceğiz. Demek ki arkadaşlar... Kur'an-ı Kerim bizim hayatımız kan olmalı. Tüm meselelerimiz arz etmeli. Onun müsaade ettiği şey yapmalıyız. Ondan müsaade almayacağımız, alamayacağımız hiçbir zaman malıyız. İşte Kur'an bizim hayat Kur'an Evet Kur'an, Kur'an'ın muhtar beraber olmalı dedim. Resulü buyurur ki kulun daha yaklaşma vesile, vasıtalarının en büyüğü bek ve kafa yanı okumasıdır. Bunun ben daha yaklaştıracak başka bir şey yoktur buyurur. Sahabeden Ebbin eret de der, gücün yetti Allah'a yaklaş. Bilesin ki ha kendi söz kendi kelaha yakın bir şey yoktur. Allah'a Allah'ın kelamının daha yaklaştırıcı bir şey yoktur der. Mesela arkadaşlar birine mektup yazıyorsunuz. Telefon ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Yanına varıp konuşursanız yüz yüze yakdır. Kur'an da böyledir. Arkadaşlar onunla meşgulken Allah'ın kitabını anlamaya çalışırken Allah'ın eyetlerinin muhtevasını çalışırken, yani Kur'an-ı Kerim'le kulken bilelim ki Allah'la yüz yüze gelmişizdir, Allah'a yaklaşmışız demektir, Allah'la karşı karşıya gelmişiz demektir. Fakat şunu da söyleyeyim arkadaşlar, matlul sadece manayı anlamak değil, ayı kavrama adına, tefakkuf adına. Yani muhtevayı anlamadan okuma, insan hayatında fazla bir şirklik meydana getirmez. Bir insanı anlamadan, muhtevayı kavramadan, sürekli Kur'an-ı Kerim okat, onun hayatında bir değişiklik olmayacaktır. İşte ki, Kur'an düşmanları hep muhtevayı gizlemeyi hedeflemişlerdir. Aman insanlar onlar Kur'an'ı kavramasınlar, yoksa o zaman hayatları Kur'an basına göre şekillenecek endişesiyle Kur'an düşmanları sürekli muhtevayı gizlemeyi hedeflemişler. Bakın, Kur'an-ı Kerim şu ayet-i kerimesi arkadaşlar bize bu hususu anlatır. İnne yıqfurun ayet-i <Sessizlik> Allahı ve yıqturun el-nabiyiine bıgiril Allahın ayetlerini küfür edenler ve bir de turun el-nabiyiine bıgiril haksız yere Allahın Allahın pekatledip öldüren. Arkadaşlar ayet-i kelime iki muz anlatılıyor. Bunlarsı ayetlerini edenler. Ayetleri nek onları örtmek demektir. Ayetleri küşmek onları gizlemek, onları duydur. Bunlar Kur'an'ı duyuruyorlar. Can, televizyonda, mektepte, manasını duyuruyorlar. Arkadaşlar geçen Kapı Camii'nde bir Kur'an yarışması yapıldı. Zaten hep okuma yapılır. Yaşama yarışması, anlaması hiç yapılmaz. Siz de gitmişsinizdir. Kanlı bir Kur'an okudu. Eğer okuduğu o ayetlerin bir de muhteşemini duyursaydı, o delikanlı okuduğu o bir sayfalarının manası bir ortaya koysaydı, eminim o çocuk şimdi hapisteydi. Okurlar, okuturlar, okuma yarırtı bederler ama arkadaşlar muhtevayı duyurmazlar. Nai insanlara der bunlar la ile bilelim Allah'ın ayetli şif Allah'ın ayetlerini okurlar Allah demektir. Muhtevayı duyurmuyorlar demektir. Kimisi Allah'ın kimi makam ses tizizazları manayı. Okuyucunun lisine dikkat ki Allah'ın kulları manadan uzaklaşır. Muhtevayı püs başlar işte böyle makamlar. Kimileri de der mi? Allah'ın öflerini. sanatının elden endişesiyle muhtevayı duyurmazdır. O muhtevayı ki kardeş, siz Allah'a kulluk. Yalnız onun önünde eğil. O zaman saltanatı gidecek adamların. Elleri öpülmeyecek. İnsanlar artık onlara ihtiramlayacak. Rablılıkları alt üst olacağı için bu büyük zatlar, yani büyük bilinen zat muhtevayı duyurmuyorlar. Arkadaşlar, muktevayı işsizliğini öğrenen çevrelerin kovup aforoz etmektedirler. Yanlış anlamayın, ben şimdi kalkar, sıra atlamamak kaydı şartıyla büyük küçük hepinizin elini öperim, vallahi öperim. Ama birileri illa da el öptalısı ise, el öptürürken de gururlanıyorsa, o zaman karşısındakilere demeli. Kardeş, bu işin aslında... Sen bunu yaparsan, yani kalkar da benim elimi öpersen, ben gurura katılabilirim, şımarabilirim. Allah aşkına yapmayın bunu bana. Demelidir bunu. Fakat çokları var ki, Müslümanlardan, kocanın kısımdan beklediğini bekliyor. Hani bilirsiniz, kadın, kocasının her yerinden öpebilir. Bu onun için her aizdir. Ama birilerinin bunu insanlardan beklemeye hakları yoktur. İşte, arkadaşlar... Kimileri de saltanatının elden gideceği endişesiyle insanların kendisine hürmet, etmeyeceği, hürmet etmeyecekleri, iştiramda bulunmayacakları, ellerini öpmeyecekleri endişesiyle muhtevayı alar, muhtevayı duyurmuyorlar. Bunlar da bu halleriyle bilelim ki arkadaşlar Allah'ın örtüyorlar demektir. Bazıları da kendi hayatlarının muhtevaya uygunsuzluğunu bildiği için muhtevayı duyurmuyorlar. Kur'an bir vadide, kendi hayatları başka bir vadide, onun için duyurmuyorlar. Evet arkadaşlar, ayetleri küfürdüğünü anlıyoruz. Bir de ayetleri örtmek şu manaya gelebilir, ayetin ortaya koyduğu muadil hüküm koymak da, bilelim ki arkadaşlar, ayetleri örtmektir. Allah böyle diyor ama ben de şöyle diyorum. Ayet başınızı şöyle şöyle örtün diyor ama ben de şöyle yapın diyorum. Ayet, mirasınız şöyle olsun diyor ama ben de şöyle olsun diyorum. Ayet, çocuklarınızın eğitimin şöyle olmasını istiyor, önce şunları şunları öğrensin diyor ama ben de şöyle olmasını istiyorum. Ayetler hukukunuzun şöyle olmasını istiyor ama ben de hukukunuzun şöyle olmasını istiyorum diyen kişi, yani Allah'ın ayetlerinin muhtevasına zıt bir muhtevayla ile arkadaşlar hüküm koyan bir kişi de, Bilelim ki Allah'ın ayetlerini küfrediyor, Allah'ın ayetlerini sefrediyor, Allah'ın ayetlerini muhtevayı örtüyor demektir. Evet, bunlar Allah'ın ayetlerini örterler. Kitaplarıyla örterler Kur'an'ı, eğitimleriyle örterler, sosyal hayatlarıyla, basınlarıyla, yayınlarıyla, kadınları ve kızlarıyla örterler Kur'an'ı. Arkadaşlar, eğer biz de Kur'an'ı örtmek isteyenlere karşı, Kur'an'ı tanıma, Allah'ın ayetlerini gündemde tutma, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını müdafaa etme adına bir çalışmanın içine girmemişsek, bilelim ki biz de Kur'an'ı örtüyoruz demektir, bilelim ki biz de Kur'an'ın örtülmesine yardımcı oluyoruz demektir. Eğer birileri Allah'ın ayetlerini örtmeye çalışıyorsa, eğer birileri Allah'ın ayetlerinin muhtevasını insanlardan gizleme gayreti içine girmişse, eğer birileri Allah'ın ayetlerini küsur gayreti içine girmişse, biz de elimiz böğrümüzde bir kenarda seyrediyorsak, Allah'ın ayetlerini onlara karşı müdafaa etme adına, Allah'ın ayetlerini sürekli insanların gündemine getirme adına, Allah'ın ayetlerini örtmek isteyenlere karşı, Allah'ın ayetlerini arkadaşlar gündemde tutma adına bir çalışmanın, bir gayretin içine girmemişsek, elimiz böğrümüzde bir kenarda seyrediyorsak, Bilelim ki biz de Allah'ın ayetlerini örtüyoruz demektir. Bilelim ki biz de Allah'ın ayetlerinin örtülmesine seyirci kalıyoruz, yardımcı oluyoruz demektir. O halde arkadaşlar sürekli Allah'ın kitabıyla beraber olacağız. Bu bize sürekli kulluğumuzu hatırlama imkanı sağlayacaktır. Kulluğu sürekli hatırlamayan kişi hayatından hiç rahatsızlık duymaz. Mesela... Allah diyorsa ki, şekeri sol elle tutma, Allah diyorsa ki, suyu sol elle içme, eğer ben bunu bilmiyorsam, sol elle yerken, içerken hiç rahatsızlık duymayacağım demektir. Ben kulluk adına bir şeyler yapıyor, fakat bu yaptıkların Allah'ın benden istediği midir, değil midir, bunu bilmiyorsam, hiç rahatsız olmam. Onun için anlamaya yanaşmıyoruz ya Kur'an'ı. Öğrenince rahatsız olacağımızı bildiğimiz için yanaşmıyoruz anlamaya. Birileri de onun için anlatmıyor. Aman insanlar anlayıp da rahatsız olmasınlar. Aman insanlar muhtevayı, manayı anlayıp da huzurları kaçmasın diye anlatmıyorlar ya. Arkadaşlar anlattıkları 40-50 ayet dönüp dönüp aynı ayetleri anlatıyorlar. Mesela her bayramda illa da inna adayna kel kevfer suresi anlatılacak. Ama bir İbrahim suresi, bir müddessir suresi, bir casiye, bir nürselat, bir tarık hiç anlatılmaz, hiç duyurulmaz. İsimlerini bile bilmiyoruz bu surelerin. Arkadaşlar işte bu da ayetleri küfürdür, ayetleri örtmedir. Bakınız Ali İmran suresinde bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya ehlel kitabî. لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَتْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَجْهَا الْمَهَارِ وَقْفُرُوا آثِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Ey ehli kitap! Kendilerine kitap verilenler Ey incili tanıyanlar Tevrat'ı tanıyanlar Kur'an'ı bilenler Arkadaşlar zira Kur'an'da bir kitapsa bizde ehli kitabız demektir. Sizler ilahiyat talebeleri olarak Kur'an'ı tanıyan, hakkı tanıyan insanlarsınız. O halde ey sizler, ey bizler lime telbisûnel hakka bil batıl. niye hakkı batıla karıştırıyorsunuz? Niye hayatınızda hakla batıl sarmaş dolaş? Bir adam kitabı tanır, kitaba inanır da içindekini tanımazsa, inandığı kitabı hayatına uygulamazsa, hayatında uyguladığı şey kitabından alınan şeyler değilse, ya da Yahudiler gibi başkalarına duyduğu şeyler, kitabın dışında olan şeylerse, Allah korusun bu adam hakkı batıla karıştırıyor demektir. Evet, ey kitabı tanıyanlar, niye hakkı batıla karıştırıyorsunuz? Mesela eğitiminizi, mesela işinizi, aşınızı, mesleğinizi, yemenizi, içmenizi, eşyaya bakışınızı, mala bakışınızı, istikbal anlayışınızı niye kitaba göre ayarlamıyorsunuz? Üstelik biliyorsunuz da siz, tüm تَعْلَمُونَ ilmini de yaptınız bunun. Niye tüm hayatınızı Allah'ın kitabına göre ayarlamıyorsunuz? Ayet-i kermenin devamında, Rabbimiz bakın şu hususa dikkatimizi çekiyor. <gülüyor> Ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyanlardan bazıları diğerlerine şöyle diyorlardı. Müminlere inen Kur'an'a günün evvelinde inanın. İnandık değil. Günün sonunda da inkar ediverin. Biz bu dinden çıktık deyiverin. Ta ki laşkalaştırın müminlerin gözünde dini. Leallahum <gülüyor> yerciun Onlar da dönüversinler sonunda. Demek ki bu normalmiş. bunda bir beis yokmuş. Dine girip çıkılabiliyormuş diye onlar da dinden çıkıversinler. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Müslümanların gözünde dini laşka hale getirmek için Müslümanların gözünde dini bozmak için bu tatlıya başvurmuşlardı. Günün evvelinde biz de Allah'tan inen ayetlere inandık deyin, biz de Müslüman olduk deyin, fakat günün sonunda dinden çıkıverin, ta ki onların gözünde din başka hale gelsin. Arkadaşlar, bizim de yaptığımız bu değil mi şimdi? Nefsim adına söylüyorum, konuşmalarımız da amellerimiz tamamıyla ters. Tahsil anlayışımız adına ters, giyim kuşamımız adına ters mala bakışımız adına ters ev tefrişimiz adına ters sanki bu halimizle verin. niye gireceksiniz bu dine demiyor muyuz? Bugün İslam'dan nefret edenler arkadaşlar bizim yüzümüzden nefret etmiyorlar mı? Sanki bu halimizle biz İslam'ı insanlara tanıtmamaya çalışıyoruz ya da yanlış tanıtıyoruz. Ne farkımız olacak? Girsek biz de bunlar gibi olacağız diyorlar. Bize ne kazandıracak bu dine girmek? Biz de girsek bunlar gibi olacağız. Onun derdi de ev, onun derdi de araba, onun derdi de arsa, para, pul, onun derdi de boya ve cila, onun eviyle bizimkilerin ne farkı var? Onun hedef ve idealleriyle bizimkilerin ne farkı var diyorlar ve bugün insanlar dine girmiyorlar. Allah korusun bu durumda vebalimiz çok büyüktür. Bilenler olarak Allah korusun arkadaşlar, İlahiyat talebeleri olarak, İmam Hatip talebeleri talebeleri olarak bugün bizim babamız çok büyüktür. Allah korusun neredeyse biz dine perde olur hale gelmişiz. Hani bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Kur'an'ı gönderiş hikmetlerinden birini şöyle anlatıyordu. "Ve haza kitabun enzalnahu mubarakun. Şettebi'uhu vettakû le'allekum Hâve kitâbun enzelnâhu mubârakun Bu indirdiğimiz kitap kutsal ve mübarek bir kitaptır. Şu elimizdeki Kur'an'ı tarif ediyor Rabbimiz. Duvara astığımız, geline damada düğünde hediye ettiğimiz, cenaze merasimlerinde ölü toprağına üfleyip geçtiğimiz ama bir türlü anlamaya yanışmadığımız Kur'an'ı tanıtıyor Rabbimiz. Ha ve kitabın bu kitap. E peki ne yapalım? Yazısını güzel yazalım olsun, sülüs ya da celi olsun. İşte lafzatullahlar alt alta üst üste gelsin. Lüks kılıflar ciftler yapalım. İşlemeli bezler içine koyalım. Dışına sedeften, akikten işlemeler yapalım. Yok. Bunların hiçbirisi istenmiyor bizden. Bakın ayeti kerimede Rabbimizin bizden istediği şudur. Fettebi'uhu ona tabi olun. Ona uyun. Yemek hazır, haydın buyurun demek gibi bir şeydir bu. Çok açık bir ifade. Fettabi'uhu ona uyum, ona tabi olun. O ne istiyorsa öyle yapın. Yemek yemenize, ticaret yapmanıza, çocuklarınıza isim vermenize kadar ne tarif ettiyse öyle yapın. Ayetin devamında kitabın indirilişini de Rabbimiz şöyle. اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ تَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا اَنْ جِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ Bizden önce iki topluluğa kitap indirildi de bize indirilmedi. Bizim onların okuduklarından haberimiz yoktu demeyesiniz diye kitabı indirdik diyor Rabbimiz. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Bizden öncekilere yani Yahudi ve Hristiyanlara kitap indirildi de bize indirilmedi diye insanlardan herhangi bir itiraz gelmesin diye ihtiyacı olmadığı halde Rabbimiz kendi adeta garantiye alıyor. Kıyamet gününde Yahudi ve Hristiyanlara kitap indi de bize kitap indirilmedi. Biz kulluktan haberdar değildik. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Eğer bize de bir kitap indirilseydi biz de sana layıkı veçile kulluk yapardık Allah'ım diye. Yarın gününde insanlardan herhangi bilmesin diye. Olmadığı halde Rabbimiz adeta kendisini garantiye alıyor. E peki biz ne? Yarın bize de bir Yarın hocalar biliyordu ama biz bilmiyorduk. Ve kuddirâ setihirîn Biz dersinden bir gafildik. Hocalar bildiklerini biliyorlardı. Duydu diye. Bir itiraz gelirse Allah korusun bize ne? Ya çocuklarımızdan gelirse bize anlattılar, bize duyar Rabbi diye çocuklarımızdan bir itiraz gelirse, kızdan bir itiraz gelirse, babalarımızdan talebelerimizden, komşularımız arkadaşlarımızdan, yakın çevremizden bize anlatma bize duyurmadı, biz onun sesinden gafildik, Ve kendi aralarında okuyorlardı fakat biz onların okuduklarında habersizdik diye yarın bir itirazla kaçtığımız zaman yapacağız ya, biz ne edeceğiz ya Allah bile Allah olduğu halde kendisini garanti altına alıyor da Adeta garanti altına alıyor da Biz kendimizi nasıl garanti alacağım? Arkadaşlar onun için ilk nara şöyle buyuruyor. "Vel <gülüyor> Kur'an ve aleykum." Kur'an hem lehinizde hem de aleyhinizde hüccettir. Evet ben hafızım. Ben ilahiyat mezunuyum. Ben müftiyim, vaizim. Ben Kur'an'la beraberim. Ben Kur'an'ı bildim, tam kurtuldum. Yok. Arkadaşlar desiniz ki, Kur'an sizin nanenizi, cifenizi ortaya koy. Gramımızı, çapımızı ortaya koy. Gramımızı, çapımızı anlatır. Onun için ondan kaçıyoruz ya, onun için Kur'an'a göre ölçülmekten korkup, Ali'ye, Veli'ye göre ölçülmek istiyoruz ya, insan, insanlarla ölçüldü mü ölçü kaybolur. Allah Resulü son derece açık bir biçimde hadislerinde buyuruyorlar ki وَالْقُرْعَانُ هُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ Kur'an lehinde ve aleyhinde hüccettir. Arkadaşlar Kur'an'ı sünnetle beraber anlamaya çalışırsak bilelim ki Kur'an lehimizde hüccettir, lehimize delildir. Ama Kur'an'ı sünnetsiz olarak anlamaya çalışırsak yani hayatımızda sünneti ekarte edersek bilelim ki o zaman Kur'an bizim aleyhimizde delildir, aleyhimizde hüttettir. O halde Kur'an'ı sünnetsiz anlayamayız. Hayatımızda sünneti asla ekarte edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i tanımak istiyorsak sünnetle birlikte tanımak zorundayız. Sünnete müracaat etmek zorundayız. Eğer biz sünnetle birlikte Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırsak o zaman bilelim ki Kur'an bizim lehimizde hüccettir, lehimizde delildir. Yoksa hayatımızda sünneti ekarte etmeye kalktığımız zaman, sünnetin üstüne bir çizgi çektiğimiz zaman, sünneti yok farz ettiğimiz zaman, salt aklımızla Kur'an'a başvurup Kur'an'ı anlamaya çalıştığımız zaman, bilelim ki arkadaşlar Kur'an bizim aleyhimize hüccettir. Kur'an'ı Kelamullah'ın tecellisi, tecellisi olarak Kur'an mantığı içinde anlamaya çalışırsak, Bilelim ki Kur'an lehimizde hüccettir. Kur'an'dan anladığımızı hemen pratiğe döker, amel haline getirirsek, hemen yaşamaya kalkarsak, arkadaşlar dilelim ki, Kur'an bizim lehimize hüccettir, lehimize delildir. Ama sadece ona bilgi metaı, muracaat kitabı olarak bakarsak, arkadaşlar, öğrendiğimiz şeyleri hemen pratiğe dökmezsek, sadece, at kitabı ya da bilgi kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i görürsek bilelim ki Kur'an bizim aleyhimize hüccettir, lehimize delil değildir. Kendi görüşümüzü Kur'an'a uydurmak yerine Kur'an'ı kendi görüşümüze malzeme yapmaya kalkarsak arkadaşlar bilelim ki Kur'an bizim aleyhimizde hüccettir, aleyhimizde delildir. Ama Kur'an'ı kendi görüşümüze malzeme yapma yerine kendi görüşümüzü Kur'an-ı Kerim'e uydurursak o zaman deminde ettiğim gibi önce Kur'an'a müracaat yaparsak arkadaşlar Kur'an bizim hayatımızda lehimize delildir, lehimize bütçettir. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin fatiha